Ramazan'ın şeridi bir adamını <gülüyor> affetlemezse yazık o adama. Yazık. Bayramı neyi yapıyoruz? Bayramı neyi yapıyoruz bayramı? Ramazan gittiği bayram yapmıyoruz ki. O elhamdülillah Ramazan'dan kurtulduk diye bayram yapmıyoruz. Niye bayram yapıyoruz Ramazan'dan sonra? Afolduk diye bayram yapıyoruz. Yoksa elhamdülillah Ramazan gitti çok şükür karım duyuracağız diye. Onun için bayram yapmıyoruz. Bayram günü müminler tertemiz. Annelerinden doğduğu gibi tertemiz olurlar. Ramazan temizler, tatı yer eder.